Perişan Efendim, Perişan Efendim. Türker adı Perişan Ömer Pekinle gelinli güvey olalım, güve olalım. Evlenmek isteyenler. Bu program sizin için. Gelin olmuş, gidiyorsun. Ömer Pekinle gelin güve olalım. Olalı. Dinleyiciler televizyonlarımızdaki izdivaç programlarının tek alternatifi evlenmek isteyenlerin tek adresi Ömer Pekinle gelin güvey olalıma hoş geldiniz. <gülüyor> e, bu programda evlenemeyen bay ve bayanları evlendiriyor e, onları baş göz ediyor bir yastıkta kocatıyor mürüvvetlerini görüyor muratlarına eriyor kerevetlerine e, çıkıyoruz. <gülüyor> Bakalım bu programda kimleri evlendireceğiz değerli dinleyenler şu anda evlenmek için kim başvurmuş açıkçası ben de bilmiyorum Ben de sizler gibi ilk defa göreceğim ve kapımız açılsın diyoruz Ve evlenmek isteyen konuğumuzu alıyoruz içeriye Evet kapımız açıldı ve ilk konuğumuz geliyor değerli dinleyenler evet, Sağ olun var olun teşekkür ediyorum efendim Sabit Bey Evet efendim sabit ben. ne var bunda yani niye şaşırdınız ki sanki Sabit Bey Efendim, e, ne öyle CHP mitinginde AKP'li görmüş gibi bakıyorsunuz şu anda bana? E ne var yani? Evlenemez miyim ben efendim? Hem dudulluyum hem de dulum efendim bu kadar. <gülüyor> tamam, e, evlenebilirsiniz de e, sizi burada görmek gerçekten e, hayret e, sevgili... Hayret edecek bir şey yok efendim. Bir insan hem cuntacı hem de dul olamaz mı yani? E, ve evlenmek benim de siyasi hakkım ayrıca. E... Evet dinleyenler bu sefer evlenmek isteyen konumuz Perişan Efem'in kadrolu konuğu araştırmacı karıştırmacı ve karalamacı yazar e, Sabit görüş e, şu anda şaşkınım çok özür diliyorum Sabit bey hoş geldiniz ee, hoş bulduk efem şimdi şöyle boyu boyuma huyu huyuma ideolojisi ideolojime uygun e, layik ve sosyal aynı zamanda da cuntacı bir bayanla efendim e, evlenmek istediğimi burada deklar ediyorum evet dinleyiciler özellikle bayanlar Sabit beyle evlenmek isteyenler ee, hemen şu andan itibaren bizi arayabilirler. <gülüyor> evet, ee, Sait Bey diyoruz. <gülüyor> evet, evet. Ee, teşekkür ediyorum efendim. Ve ee, teşekkür ediyorum. Evet, e, hemen beni arasınlar istiyorum. Çünkü artık e, bekarlığa canım tak etti. Oo, Sabit Bey <gülüyor> maşallah bayağı bir kısmetiniz varmış şu anda. Telefonlarımız kilitlendi. Ha çok normal evet, efendim. Benim gibi, gibi Evet, benim gibi yakışıklı, e, çekici bir beyefendiyle şu anda sizinle e, evet. evlenmek isteyen bir e, biri varmış hattımızda. Alo diyoruz kendisine. Alo Alo Ömer Bey ben evlenmek istiyorum. E, Sabit Beylen mi? Yok ya dün çıkan Canan Hanım var ya sizin programda. Ama beyefendi biz şu anda Sabit Bey'e iş arıyoruz. Ya ben Canan Hanım için aradım ama. E Sabit Hanım da olur fark etmez yani. E, yok efendim ya, ya Sabit Bey hanım değil. E, Sabit Bey erkek. Erkek mi? Evet. Ya kardeşim erkekse ne diye evlenmek isteyenler arasın diyorsunuz? Bizi kandırıyorsunuz ya, aratıyorsunuz ya. Beyefendi ne bağırıyorsunuz? Biz... Ama sen beni erkekle evlendirmek istiyorsun burada. Ya e, erkekler arasın demedik ki, bayanlar arasın dedik. Ha, öyle mi? E, o zaman onu e, benim kaynana var, onu alalım Ömer Bey. <gülüyor> olur, e, Sabit Bey ne diyorsunuz? Efendim olur, neden olmasın? E, ama izninizle öncelikle bir şey sorabilir miyim beyefendiye? Beyefendi, Sabit Bey size bir şey sorabilir mi? Sorabilir, buyurun. E buyurun soru Sabit Bey. Kaynananızın acaba ideolojik görüşü nedir efendim? Valla görüş derken tam şey yapamadım ama gözleri iyi görüyor yani. E, Sisli havalarda görüşü biraz düşebilir ama o kadar sis farı olan arabalarda bile oluyor yani. Görüş derken onu sormadım efendim. E yani ideolojisi nedir? Sağcı mıdır, solcu mıdır, komünist mi, devrimci midir efendim, ulusalcı mıdır? Ha ulusçudur kendisi. Ulus pazarına çok gidiyor kendisi. Ya bu adam resmen sallıyor Ömer Bey ya. Ya beyefendi, e, mesela Karl Marx'ı bilir mi kaynananız e, Fidel Castro ile Che Guevara'yı bilir mi mesela? Ah e, yok ben onlara vermem kananımı. Gavurun önüne veririm kardeşime kananayı. <gülüyor> e, Sabit bey, e, Sabit bey, e, siz isterseniz beyefendinin kanı buraya bir gelsin, öyle bir görüşün tanışın. E, yok efendim kalsın. Ben sıradaki adayları değerlendirmek istiyorum. E, peki arkadaşlar şu anda Sabit Bey'in e, başka talibi var mı? E, arkadaşlar başka talibim var mı? Yok mu? Yok mu? Var. Ha var. <gülüyor> e, Sabit Bey şu anda hattımızda size talip olan bir bayan var. Eee alo e, hanımefendi. Alo Ömer Bey sesim geliyor mu? Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buyurun hanımefendi sesinizi duyuyorum şu anda. Ömer Bey ben Sabit Bey'e talip olmak istiyorum. Tam tipim kendisi. Fikirlerine saygı duyuyorum. İdolejime de uygun Yani sabit bir sabit bir maaşınız var mı diye sormak. Istiyorum. Ee var, e, var efendim. var benim hatta sigortam da var. Arabam da var. Evim de var efendim. Her şeyim var. Vallahi çok iyi. Ben o zaman oldu diyor. Ee hanımefendi acaba isminiz nedir? Merak ediyorum da. İsmim Refakat. Ee, Refakat hanım. Yani sesinizden size bir kanım ısındı aslında. E ee, peki ne iş yapıyorsunuz Refakat hanım? Tır şoförüyüm ben kendim. Ne tır mı? Ne tır ya? Hayır, hayır, hayır, evlenmek istemiyorum ben bu kadınla. Hayır Ömer bey evlenmek istemiyorum. Sabit. Hayır. Bey, hayır. Sabit. Hayır. Bey, uyur, uyanım, evlenmek sabit istemiyorum bey. Hayır. Hayır. Allah herif uyuyor a ya. Ya a sabit mi uyanır mı sen? Oh. Oh. Uyanın e benim. Hayır uyanmış. Saba bir sektiyseniz. Oraya oh, miş? Sormayın efendim çok kötü bir yağ gördüm çok kötü bir kabus gördüm az önce. Hayırdır efendim? Efendim arıyorum da sizin izdivaç programınıza katılıyorum. Evet. Ee, bir hanım çıkıyor karşıma diyor ki efendim bana ben diyor tırcıyım diyor kadın ama bakın düşünün. Ben de tırlatıyorum tabii aman Allah'ım o nasıl bir kabus Bey. Ya, Sabit Bey yani programa çıkacağız ya, geldik burada uyudunuz sizi arıyoruz 2 saattir ya. Ya efendim başka bir zaman inşallah borcum olsun ya. Sura bakmayın. Aa, tamam. Perişan efem şimdilik kadar Perişan efem her gün çift saatlerde yalnızca ya, dünya radyoluğa yazan ben Ömer pekin oynayanlar ben Ömer pekin Mustafa Sarıtaş teknik yapım ben Ömer pekin ahah dinleyin dinleyiciler Ömer pekin Ömer törpüs adlı tek kişilik gösterisiyle zihinleri törpülemeye devam ediyor bilgi için anse.com.tr